Evet Açık Radyo ve Açık Dergi programı devam ediyor. Aydan Çelik bizlerle beraber bu akşam Optimist yayınlarından Bir Tur Versene Şimdi derleme kitabı geçtiğimiz aylarda yayınlandı. Bisiklet yazıları ve çizilerinden oluşmakta. Aydan Çelik'in hoş geldin. Öncelik hoş Aydan. bulduk. Hoş geldin Aydan. Hoş bulduk. Evet, açık Radyo dinleyicilerin büyük bir kısmını takip ediyorlardı seni diye tahmin ediyorum yazılarının. Bu yazılar da aslında seneler içerisinde farklı mecralarda bulunuyor. ...yayınlanmış, senin e, nasıl diyeyim notların, bisiklet notların da denilebilir belki çok genel olarak. Ama bunun yanı sıra bizler için ne mutlu ki bir süredir, az bir sürede olsa... ...Açık Radyo'da bir bisiklet programına da e, başladın. Dolayısıyla sesini de tanıyorlardır <gülüyor> diye düşünmekteyim. Evet, e, kitap Kitapçıkalı iki ay kadar oldu galiba. Öncelikle istersen e, kitabın muhteviyatından bahsedelim. Birkaç bölümden oluşmakta öncelikle... Biz Gözler'e Stüdyo'ya yani söyleşiye girmeden önce Aydan Çelik üzerine bir program mı yoksa kitap üzerine bir program mı diye konuşurken ikisini çok da ayıramayacağımızı kanaat getirip işin içinden sıyrıldık. doğru <gülüyor> <gülüyor> <o> noktada. <gülüyor> bir, bir arkadaşım var böyle kuş gözlemcisi. Hı hı. Bu kitapta da bahsi geçer. Evet. Hatta bir yerde böyle gürbünler almış kuş gözlüyorlar. Bir amca rast geliyor bunlara. Ne yapıyorsunuz gençler diyor. İşte kuş gözlüyoruz diyorlar. E diyor çok güzel kuş gözlemesi nefis olur diyor. <gülüyor> Böyle sürekli hayatını bununla geçiriyor. Ben ona diyorum ki yakında bir gagan olacak falan. O da bana yakında bir pedalın olacak falan diyor. Evet o ayıramama, ayıramama halini anlıyorum. Yani kitaba gelince kitabın muhteviyatı nasıl denebilir? Kitap iki ana gövdeden oluşuyor aslında bakarsan. <gülüyor> ee, bir tarafı, ön kısmı öyle işte bisiklet ve hayat diye bir ad verdiğim bölüm. <gülüyor> Diğer kısmı ise işte bu işin sportif yanıyla ilgili. Evet. İşte Fransa turu, İtalya turu, Bahar Klasikleri, Türkiye turu vesaire. <gülüyor> ee, ama onlar da böyle çok e, bloklar halinde değil. Birbirinin içine geçmiş metinler. Yani işte bir... <gülüyor> İtalya turu yazısında Garibaldi'de okuyabiliyorsunuz. Evet, evet. Evet. Ya da bir tane bisket ilgili hayat yazısında Neyzen Tevfik Alberto Contador bir araya gelebiliyor. Hı hı. E, çağrışım benim çok sevdiğim bir şey. Yani çizerken de yazarken de hı hı. hayatım çağrışım üzerine kurulu. Ve arkadaşların böyle bir çağrışım mevzu olduğunda böyle adımı anıyorlar. Ya da işte <gülüyor> tam senlik bir durum oldu falan gibi. Bisiklet doğana uygun bir vesile aslında bakarsın. Evet aslında kitapta genel olarak senin de söylediğin gibi bunda da var. Bu hiçbir yazı başladığı gibi bitmiyor ki zaten yazıların bir kısmında da söylemişsin. Artık beni bilen e, okuyucular hani biliyordur ki bu başka bir yere gidecek bu yazı. Hmm. Hani Bu genel olarak bisikletle tam olarak alakası nedir bilememekle birlikte... ...o hani uçarı kaçarı bir şekilde çağrışımlara çok açık bir alan yaratmak gibi bir durum var yazının içinde. Ee, evet var yani bu bisikletin doğasından kaynaklandığı gibi... Aynı şekilde benim üslubumla da ilgili ben yani böyle o Heidegger'in meşhur işte patika muhabbeti. Yani bir yere gidiyorsunuz böyle bir yoldan ayrılıyorsunuz. Hani vardır ya öyle yollar evet. patika bile değildir aslında. O giderek evet. böyle tabiri caizse sönümlenir. Evet. Araziye karışır. Bazen o patikalar da kayboluyorum hakikaten. Sonradan kendi yazıma dışarıdan biri gözüyle baktığımda... E, ...tamamlamadım falan fark ediyorum... ...ama bunu seviyorum yani... ...ne o ucu açıklık hali çok hoşuma gidiyor... ...bu çizim için de böyle... ...yani aslına Hı -hı. bakarsanız... ...hiçbir çizim... ...benim için bitmiş değil... ...yani... ...ya şuraya da şunu mu yapsaydım keşke... ...filan falan modundan hiç kurtulamıyorum... E, ...bisiklette buna hakikaten vesile... ...çünkü bisiklette... ...baktığınızda... ...öyle çok... ...nasıl denir... E, ...buna... ...müsait bir nesne... ...hani hareket halindeyken dengede duran bir şeyden söylüyoruz... ...yeryüzünde de çok fazla örneği yok açıkçası... Evet... ...bu arada... ...çizilerin de çok ciddi bir yer kapladığını söylemeliyiz kitapta da... ...sen de ona zaten... Hı -hı. ...değindin bir biçimde... ...aynı zamanda... Yani ...grafik yönüyle de insanlar... ...seni tan tanıyor olabilirler... ...o açıdan kitap gerçekten çok titiz bir çalışma... ...sonucu oluşturulmuş... ...hem daha önce yaptığın çiziler ama aslında... Onu sormak istiyorum Yazı, yazılara göre de sonrasından nasıl söyleyeyim boşluk doldurmak kitabın içindeki boşlukları doldurmak için sonrasında ayrı bir bu kitap için bir üretime gir, girdin mi? Yoksa bu, onlar şey da değerli gibi mi? Şöyle bir şeyden söyleyeyim. Önce şimdi ben bu kitabın içindeki yazıların ve çizilerin imzasını taşıyan kişiyim ama kitabın kitap olarak tasarımı benim de üyesi bulunduğum TASA platformum içinden evet. Murat Celepli. Ömer Durmaz'ın kitap haline getirdiği yani Hı -hı. buradaki tipografi vesaire kitabın tasarımı. Hı -hı. Onların ürünü ve hakikaten ikisi de çok iyi tasarımcılardır. Onların bu kitabı tasarlamasından da çok büyük keyif alıyorum. Ee, diğer soruya gelince aslında bu kitaptaki çizimlerin en az yarısı yeni çizim. Yani sadece yakın çevrem gördü. Bu kitabı hazırlarken de çizdim. Bir kısmı Hı -hı. daha önce çizdiğim çizimler. Bir de Bazen birebir örtüşen yazıyla örtüşen çizimler var. Bir de daha o çağrışın muhabbeti üstünden yakın yaklaşık çizimler var. Daha soyu çizimler var. <gülüyor> evet. ee, esas olarak kendimi çizer görüyorum ben zaten. Yani yazmayı çizmenin kendi üzerimde konuşuyorum devamı. Hatta yazıyı deplasman alanım olarak görüyorum. Çizmeyi kendi saham olarak görüyorum. Daha rahat ettiğim bir alanı yani o. 29 harfin e, sınırlandırdığı dünyadansa sonsuz eğrilerden oluşan bir alfabe kullanmak her zaman tercih ettinmiş. Hı. Ama bundan sıçramaları da çok iyi yapıyorsun. Yani yaşantıları işin içine katarak demin de söylediğin hani yoldan sapmalar ya da yolda kaybolan kaybolmalarla beraber. Hiç, hani o açıdan hayal gücünün gene de çok tetikleyen. Yani o açıdan harflerle sınırlı bırakmayan okuyucusunun bir yazı. Onu en evet, başta... Belki çiziden ilham alan bir yazı olduğu için hatta öyle olabilir yani. Olabilir tabi. Artık zaten bana ait değil onlar. sizin evet. <gülüyor> <Düzün> yorumlarınız. <gülüyor> Okuyucuya ait ve bakana. Bir evet. şey sormak istiyorum. Şimdi bisiklet hakkında zaten programlar yapacaksınız. Bisiklet hakkında zaten konuşuluyor radyoda ama az evvel sportif ve bisiklet ve hayat diye ayırdın ya. Benim aslında biraz Baş Erten'in yazmış olduğu giriş yazısından da hafif ilham alıp yaptığım yorum aslında bisikletin ...bir nevi özgürleşme aracı... ...olduğu gibi bir yoruma gelmiştim... ...ama hani sportif durum... ...sanki... ...meseleyi başka bir... A, ...sınırlamanın içerisine koyduğu için... ...bu özgürleşmenin önünde bir risk mi... ...teşkil ediyor diye de... ...düşünmeden edemiyorum... ...genel belki bisikletle ilgili bir soru olabilir bu... Evet bu söylediğin... ...bir yanıyla cevaplanması kolay... ...bir yanıyla zor bir soru... Ee, ...zorluğu şurada... Ee, ...evet... Endüstriyel spor dediğimiz o başlık altında bisiklet de var ve hayli endüstriyel aslında baktığımızda. Hı hı hı. Ve 2008 Pekin Olimpiyatları esnasında ya şu iki sporu yasaklasak mı denmiş iki spordan biri. Yani hı hı. diğeri halter, bir diğeri bisiklet. Hı hı. Yani o kadar çok doping hadisesi evet. yaşanıyor ki e, bunu söylüyor birileri. Evet. Hmm, çünkü özellikle bu işin sportif yanı inanılmaz güç yani biraz binen birisi Hı -hı. onun yapmanın ne kadar akıl dışı olduğunu tırnak içinde kullanıyorum bir ifadeyi fark eder. Hakikaten olağanüstü bir efor gerektiren bir Hı -hı. şeyden söz ediyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla orada bir şey hali var. Ee, ama bir sorunun kolay yanı belki bu. Ama zor yanı da şu. Bunu biliyorsunuz ve ona da muhabbet besliyorsunuz. Yani kendi içinizde bir çeşit çelişkiye düşüyorsunuz. Yani ben bisikletin öbür tarafını seviyorum. Yani işte... E, hayata dair yanlı <gülüyor> Endüstriyel işte e, Motorize kültür karşısındaki pozisyonu Eşitlikçilik evet. özgürlük Vesaire gibi şeyler için ciddi bir Enstrüman olması ama bu işin Sportif yanında seviyorum yani hmm. İtiraf edeyim eskisi kadar seviyor muyum emin değilim Son birkaç yıldır zaten hafif bir Gazım kaçmıştı ama kendime hmm. de çok itiraf etmek istemiyordum Hatta e, Evrensel gazetesinde Böyle bir bu Armstrong'la ilgili bir şey yapacaklardım ...yapıyorlar. Hmm. Herkese fikir soruyorlar bu konuda Herkes. kalem oynatanlara. <gülüyor> Bana da sordular. Ben de ya çizimle cevap vereyim dedim. Lance Armstrong'un bir çizimi var. Kitapta da var. O çizimi değiştirdim biraz. Koca bir kambur yaptım. Ve bu kamburdan artık bisiklet sporu da kendisi de kurtulamayacak. Yani ister e, ikrar etsin, itiraf etsin yaptığı şey. ister inkar etsin. O kambur orada duracak. Evet. Ve evet. tabii burada işte büyük yayın hakları paralar, şirket şeyleri, dünyanın büyük açık hava reklamı Aynen, bisiklet öyle. turu. Yani üstünüze bir forma, dokuz kişi aynı formayı giyiyor ve günde ortalama üç dört saat yayından sırf Fransa turunda i̇şte üç hafta hesaplayın yani işte seksen saat yayın ediyor neredeyse. Hı -hı. Dolayısıyla o büyük bir ıı, endüstriyel mecra bir taraftan. Evet. Ee, ve bu tür şeylerle kirleniyor. Hatta eski bisikletçiler yani Aynı, aynı futbol gibi. Hatta şöyle bir durum var. E, Metin Kurt öldüğü gün Armstrong'un şeyi doping hikayesi ortaya hı. çıktı. Aynı gün çıktı. Hürriyet gazetesinden sordular ne düşünüyorsunuz filan diye. Aynı gün e, aslında Metin Kurt bizim yerimize cevap vermiş. Yani biz konuşmuşuz falan orada laflarımız var ama altta Metin Kurt'un bir lafı var. Hı. Gazetede futbol borsada değil arsada güzeldir diyor. Tam da bu hikaye aslında bakarsanız. Evet bisiklet hı parkur podyumda değil sokakta güzel bir şey evet. peki senin katıldığın yarışlar oldular mı? yok ben bir yarışçı olmadım hiç bindim küçük yaşlarına yarışçılarla bindim mesela eski yarışçılarla bindim böyle şeyler vardır ya eski tip loncalara dahil olursunuz ve onun bir adabı muaşereti vardır onu bilirim <gülüyor> iyi kötü çok hoş insanlarla artık yaşı kemale ermiş Hatta şimdi aklıma geldi e, Garbis Bey adını da buradan anayım. E, bu tiyatrocuların sahnede ölmesi gibi. <gülüyor> Bakın kitap bitmiyor hakikaten şu an inanın şu an aklıma geldi. Bu kitapta göçmüş bisikletçiler bahçesi Hı -hı. diye evet. bölüm var. Doğrudan tanıdığım ya da dolaylı tanıdığım hayatını kaybetmiş bisikletçilere adanmış bölümdür. Bilge Karasu'ya gönderme yaparak Hı -hı. ama Garbis Bey, şu anda hatırladım. Garbis Bey aynı tiyatrocuların sahnede ölmek metaforu gibi. ...Rumeli Feneri yolunda bisikletin üstünden düşüp kalp krizi öldü. Eski İstanbul Bölge Şampiyonuydu. Çok hoş bir insandı böyle e, kuyumcu bizden zanaatkar. <gülüyor> Ve o tür insanlarla binmenin adab muaşeretini tanıdım. Hani onu da kazanç olarak görüyorum ama kendim hiç yarışmadım. Evet. <gülüyor> Büyük şans da bir böyle evet. insanlarla. Kesinlikle. Böyle ve bu mesela göçmüş bisikletçiler bahçesinde Ünsal Oskay gibi bir isme de mesela rastlıyoruz yani aslında hani bisikletçi olarak e, tanımadığımız bir şekilde ama bisiklet ilişkilerini zaten görmüş olduğumuz sizin yani senin kitabın sayesinde aslında isimlerde var. Evet, e, Ünsal Oskay Ben bu kitabı toparlamaya başladığım zamanlarda bisiklet hakkında metinler rast geldim. Çok değerli bir isim ve Erken yaşlarda tanıdığım bir isim. Hı hı. Yani Lise öğrencisiyken Ünsal Oskay'ı dinlemiş birisiyim ben. Ee, sonra oğluyla temas kurdum. Çınar Oskay'la. Bisiklete bir fotoğrafı var mı diye. Yani Ünsal Oskay'ın yazısı şöyle bir şey işte. Bir bisiklete binin ve çok yere gidersiniz. Yani sadece mekansal değil zihinsel olarak da çok yere gidersiniz. işte. Ee, Hugo'dan başlarsınız, Marx'a gidersiniz gibi bir şey. Evet. Fotoğraf istedim e, Çınar'dan ama bisikletli bir fotoğrafını bulamadık. Motosikletli bir fotoğrafını bulduk ve bu kitaba bir motosikletli girdi. <gülüyor> istisna ama. E, evet istisnai bir durum olarak ama böyle Walter Benjamin pozu böyle evet. beyikler falan o açıdan da hoş oldu. Bir de e, tam da yeri gelmişken söyleyeyim Kemal Merkit benim çok sevdiğim bir abimdi. İşte bir motosikletçi olarak bilinirdi. Hayatında bir motosiklet kazasına kaybetti ama... Çok sağlam bir bisikletçiydi. <gülüyor> maalesef bu kitabın tam basılacağı <gülüyor> sırada o da hayatını kaybetti. E, oradaki çizimlerden birini ona ithaf ettim. <gülüyor> Göçmüş Bisikletçiler Bahçesi benim için bu kitabın değerli bölümlerinden birisi. Evet. Bir de tabii ki yani kazada kaybedilen yani bir de faili meçuller de var aslında burada Evet, maalesef <gülüyor> Çağatay var. Çağatay da çok sevdiğim bir insandı ve halen faili meçul yani onu Anınca halen bir hüzünleniyorum Birlikte pedal çeviriyorsunuz Yol arkadaşlığı ediyorsunuz Yoldaşlığın gerçek anlamda karşılığını evet. yaşıyorsunuz Maalesef yani Bu kitabın hüzünlü bölümüdür orası Peki ben şuna geçeyim Biz yıllarda critical mass veririz İstanbul'da bu hafta Kadıköy'de Bu hafta Taksim'de critical mass verdi. Sen katıldın mı? buluşmaları. Bir iki kez katıldım ama pedal çevirerek katılamadım. Sadece öncesinde toplanma esnasında. Katıldım. Evet o da epey önemli bir hareketti aslında. Yani yurt dışındaki tezahürü belki farklıdır. onu sormak istiyorum. Biz hani menşeini şey biliyoruz. Kritik bir çoğunluğa ulaştık, ulaştığı zaman yayalar karşıya geçebiliyorlar. Evet. Bu da aynı şekilde bisikletler yan yana gelebildikleri zaman bir varlıklarının ispatı demeyeyim de belirebiliyorlar. Diğer türlüsünde gerçekten parazitten ...farksız görünüyor pek çok aynen, şoför için. Aynen. Ee, tabii Critical bir Türkiye serüveni var. O devam ediyor. Bir taraftan da içerik olarak ona benzeyen... <gülüyor> e, adı, ...ama adı başka olan oluşumlar var. İşte <gülüyor> bu Bağdat Caddesi'ne yapılan bisiklet yolunu geri istiyoruz... <gülüyor> ...diyen bir ekip var. Her pazar saat 2'de buluşuyorlar. <gülüyor> o yolda bir fiili durum yaratıyorlar. Evet. E, dolayısıyla o bu çok değerli ve önemli bir şey. Yani bizim işte başka alanlarda talep ettiğimiz şeylerin bisiklet kısmının uzantısı bu aslında. Yani bunlar akraba şeyler hı hı. yani. Evet o Öldüm özgürlüğü mi? istemenin aslında bir yolu. ve bisiklet yolu istemek sadece bir göstergesi. Ve doğrudan Kesin. politik aslında. Tabii. Yani. Ben şeyi merak ettim aslında. Şimdi mesela ben e, bisikleti hayatımın çok kısa bir Dönemi dışında hiç ulaşmak için kullanamadım ya da gitmek için. Ve İstanbul'da çok korkan bir insanım bisiklet kullanmaktan. Hiç bunu denemedim. Sen bisiklet yazarısın ama İstanbul'da bisiklet kullanmakla ilgili durumun nedir? Yani sürekli bisiklet üzerinde misin? Yoksa yani nerede yaşadığını da bilmiyorum gerçi ama nasıl? Ben İstanbul'da bisikletle ulaşım sağladım. Hı hı. Anadolu yakasında işime gittim geldim ama sonraki yıllarda e, hayatımı freelance Yaşayan biri olarak home Hı. ofiste çalışan biri olarak yan odaya pek <gülüyor> bisiklete gitme durumum olmadı. <gülüyor> ee, ama bisiklete biniyorum yoğun olarak biniyorum. Hı -hı. Şu sıralar biraz azaldı. Bu kitap vesilesiyle de azaldı. <gülüyor> İşin teorik yanına galiba biraz takılmış gibiyim. Ama bisiklet e, bindiğim e, ve sportif manada da bindiğim gezinti anlamında da bindiğim. E, ...halen muhabbetim koyu olduğu bir şey olarak sürüyor. Hı hı. O acıdan içim rahat. Yazıyorsun ama biniyor musun diyenlere? <gülüyor> <gülüyor> Biniyorum biliyorum diyor. Evet Çizimlerin genellikle aslında bisikletle ilgili... ...yanlış bir tabir olabilir ama... ...birazcık daha böyle ik ikonografik aslında... E, ...yapıtları oluyor çoğunlukla. Ben ama şeyi de sormak istiyorum. Tasarım bir yan elinde bir işim vardı. Hı hı. İnşaat ya Resulullah. Evet. Tasarım bir yan elinde... E, daha önce birikim dergisinin kapağına çizdiğim hı hı. ki e, sözcüğün kendisini Tanıl Boradan duymuştum. Yani biz böyle bir sayı yapacağız diye. Aa, ben o sayı aya, yani lafa ayağa kaldırayım. O meşhur mesel gibi bir reaksiyon vermiştim ve çizmiştim. E, o birikimin kapağı oldu ve birikimin o sayısı e, yok sattı. Hı. Maalesef her sayısı yok satmıyor. E, i̇yi bir dosyaydı hakikaten ve internetten de bulunabiliyor. Aradan bir yıl falan geçti. İlk tasarım bir yan elinde bu e, mevzuya çok yakın bir manifestosu vardı musibet sergisinin evet. e, ben de bu işimi önerdim kabul edildi ve e, Biyanel'de 3 boyutlu 15 metrekarelik büyük evet. bir iş haline geldi i̇şte iki tane gökdelenin arasına bir mahya gerdim gerçek bir mahya ve İnşaat Ya Resulullah yazdım e, Biyanel'in konuşulan işlerinden biri oldu yabancı basında da ilgi gördü onu evet. gördüm çok önemli bir şey kısa devre aslında yani oraya kafayı uzatmak bir nevi... Evet yani e, netameli bir konu bir taraftan baktığınızda ama o netameli konu zaten netameli bir konu olarak kafa uzatılması gereken bir yerde. Evet. Ve... Hı hı. Ben tam da aslında hani doğrudan bisiklet göndermesi olmayan ama demin konuştuğumuz güzergahtan gidersek yani bisikletin aslında bisiklet hakkını ya da bisiklet yolunu talep etmenin politik bir şey olması aslında şehirle ilgili hı hı. hakları talep etmek filan. Dolayısıyla hani bütün şu anda İstanbul'un içinden geçtiği ve muhtemelen altında eziliyor olduğu süreçte de doğrudan etkili görmek. Senin. Tamam, tamamen aynı başlık altında bunlar aslında bakarsan. Hı. Yani o inşaatlar tam da bisikletle ilgili bir konuşmanın mütemim cüzü. Yani sonuçta burada değil bisiklete binmek, yürümeniz için bile alan açılmaması, bütün mesela şöyle, İstanbul'da bisiklete binmek mümkün mü? Nerede bineceğiz diyen insanlara ya şehirde binin demek zor. Hakikaten güvenlik diye bir problem var Hı. ama ya bir bisiklet alırsanız işte gidin ormanda binin, Belgrad ormanlarında binin. Hani ona uygun bir bisiklet alın, ona Hı. uygun kıyafet alın filan. Bu çok mümkün bir şey. Çok zevkli bir şey de anlatıyoruz. Yani orada orman kalmayacak bu gidişle. Yani onu bile öneremeyeceğiz. Değil şehirde binmek. Dolayısıyla çok ilişkili bunu birçok yerden ilişkilendirmek mümkün zaten de hani en azından bu birinci maddeyi söylemiş olayım peki kitaba geri dönelim çok da zamanımız yok 4-5 dakikamız var esasında kitaba geri dönelim diyeceğim ama biz dergide normalde böyle sorular sormuyoruz ama ben son birkaç aydır böyle bir eğilim taşıyorum son dönemde okudun şu anda okudun kitapları merak ediyorum mesela ee, söyleyeyim Amin yani Malof'un son kitabını okuyorum sevdiğim bir yazar ee, ve çok açık söyleyeyim son 10. sayfadayım ee, Hı -hı. Yine bir doğu hikayesi Hı -hı. Ve böyle bir arkadaş toplanma durumu ee, Şöyle söylüyorum eğer Maluf yazmamış diye düşünürsem kitap güzel Semerkant'ın Semerkant yazarı değil benim okuduğum Hı -hı. yazar Turgut Türksoy'un Ararat'ın lanetini bitirdim çok Hı -hı. yeni ee, Tanıl Borayla Turgut Yüksel'in e, evet. çizgi açığını okuyorum yeni ve bakıyorum ve e, Tuncer Erdem'in e, Bilge Karosu'nun gecesinden hareketle başladığı yani ön kısmı birinci kısmı aldı e, çizgi romanı okuyorum. Ki onu en iyi Tuncer Erdem çizebilirdi bence. Böyle Borges'in mutlu yazar olmaz mutlu okur olur hesabı. <gülüyor> yani ilk etapta bunlar aklıma gelenler. Evet özellikle gece çok hassastı. <gülüyor> çok iyi kod sen de öyle diyorsan zaten. Yani çok zor bir şeyin altına girmek yani böyle bir riskli bir konu yani ben cesaret edemem mesela. Evet. Bunda aslında hani kitaba geri dönelim <gülüyor> dedim. Ama böyle bir kitaba geri döndük ama senin kitabının içinde aslında çok fazla insanın kitabı kitabın kendi kitabında boğmuyorsun bir kere bu yazılarda bu bence çok önemli bir okuyucu tarafından bakarsak yani bir biçimde hayal gücünü Teşvik etmek ve kamçılamaya çok geliyor. Bu da aslında sürekli göndermeler ve sürekli başka insanların varlığı, başka insanlarla yan yana olmayı hatırlatan bir şey aslında. Bu da bir bisiklet kitabında ortaya çıkıyor olması. Ben süreçinin sonunda böyle sona bağlanmayacak bir cümle koymak istedim. <gülüyor> Başta konuştuğumuz gibi böyle bir patika durumu sende de <gülüyor> oldu ve güzel oldu bence. Peki çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Sağol Aydan geldiğin için. Ne demek teşekkür. Hatırlatalım. Optimist yayınlarından evet. çıkmıştı. Bir Tur versene Aydan Çelik'in bisiklet yazıları ve çizileri.